Asanersalle Ekonomi Notları. Günaydın Hasan. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın Efendim. Evet, bir türlü açık gazetede konuşma fırsatını bulamadığımız bu İsrail'in komando baskını ve yankıları, dolayısıyla fırsatı bulamadığımız bu Birleş pardon, BP'nin petrolünün denize akması gibi Tarihin gördüğü en büyük kaza diyeceğiz herhalde buna ama petrol akışı fışkırması Meksika Körfezi'nde bir de bunun ekonomiye, ekolojiye ve bütün insanların hayat tarzına olan etkileri üzerine biraz konuşalım demiştik. Evet, e, e, bu olayın tabii bir kaza işte bir hata vardır yoktur onları bir yönü ama bir başka yönü var o da Amerikan hükümetinin e, e, geneldeki tutumu bu olay yani e, şey e, fosil kaynaklı yakıtlar e, bunların denizden ya da başka yerden çıkarılması konusundaki tutumu Amerika'yı da e, e, seçmemin nedeni sadece bu ülke bunu yapıyor değil. Ee, bir tipi görmek ee, çünkü bu başka ülkeler içinde de aynı ölçüde geçerli olan e, bir sorun ee, bir de e, Amerika'da tartışma epeyce yoğun bu konuda şimdi şunu hatırlatmak istiyorum bir kere e, 31 Mart'ta yani bu yılın 31 Mart'ında e, Başkan Obama e, Amerika'nın doğu sahilleri Atlantik sahilleri ee, ve Florida'nın batı sahilleri, yani Meksika Körfezine bakan sahillerinde e, petrol aramasına izin verecek e, bir e, planı e, açıklamıştı. E, bu ilginç bir olay çünkü buralarda petrol araması yapılmasını yasaklayan bir yasa var Amerika'da. 1999 evet. ya yasa demeyeyim de e, moratorium var e, böyle bir şey kongre moratoryumu gibi bir şey. Öyle bir yasak var. Onun kaldırılmasını teklif etmişti, edeceğini söylemişti. İşte bunu daha bu şükümeti de denemiş. Galiba 14 Temmuz 2008'de ama kongre pek yanaşmamış buna. Şimdi geçebilir deniyor idi. Evet bu tabii beni de... Aynı şey biraz şaşırtmıştı çünkü Obama seçim kampanyası sırasında o bütün gençleri seferber ettiği Amerikan tarihinin gördüğü parlak hareketli seçim kampanyası sırasında da bu delme işlemlerine devam edilmeyeceğini kendisi başkan olurken de söylemişti yanlış hatırlamıyorsam. Bu da büyük bir hayal kırıklığı dönüş. Evet, yani ben de çok şaşırdım bu olaya. Şimdi demek ki bu iki yönlü baskılarla yönetim yalpalıyor. Yani işte seçimden önce söyledi, unuttu. Herhalde çok uygun bir şey değil. Ama yapamıyor. Yapamıyor. Buna, buna iyi bakmak lazım. Çünkü yapamamasının ne kadar büyük bir risk doğurabileceğini da bu kaza gösterdi. Evet. Ee, şimdi bu kaza olmasaydı da bu yanlış bir e, seçim diye düşünenler var. Çok Amerika'dan bahsediyorum yani. Amerika Hı. dışından değil. Ve onlar da kampanya yapıyorlar ama bu kaza olunca tabii daha da olayın e, önemi ortaya çıktı. E, şimdi böyle bakınca ee, açıkça şu çıkıyor ortaya ki e, günlük e, iktisadi çıkarlar e, her şeyin önüne çıkıyor. Her şeyin önüne çıkıyor derken uzun dönemde iktisadi çıkarların da önüne çıkıyor. Çünkü bugün için bazı sıkıntıları kabul edip e, yeni teknolojiler geç, e, geliştirip Gelecekte çok daha e, iyi yaşam koşullarına ulaşmak mümkün müdür sorusuna hayır cevabı verildiğini ben sanmıyorum. Yani bildiğim kadarıyla e, çalışıldığında çıkabileceği konusunda epeyce ümit var. Epeyce olay geliştirilmiş, maliyetlerini düşürmek için daha fazla çalışılması gerekiyor. Yani bu geçmişte olan her icat için söz konusu olan bir süreç. Ama e, günlük çıkarlar o kadar e, ön plana çıkıyor ki e, burada e, habire işte çıkarı verelim, kullanı verelim ön plana çıkıyor. Şimdi kar peşinde koşan bir şirketin bunu yapması affedilemezse bile anlaşılabilir, evet. değil mi? Ama devletin biraz farklı düşünmesi lazım e, diye ben bakıyorum. Şimdi bu olaya, yani iktisat da bize bunu gösteriyor. Bu durumda bir e, yani toplumsal çıkarlarla, bireysel çıkarlar her zaman örtüşmez. Gayet doğaldır ama o zaman bunu düzeltecek bir e, mekanizmaya ihtiyaç vardır. Mesela bu tür araştırmaların teşvik edilmesi, sübvansiye edilmesi gibi e, gereğinde de işte tartışılmakta olduğu gibi işte e, çevreyi kirletecek şekilde enerji tüketimine yasaklanması ceza getirilmesi gibi önlemler almak gerekir. Fakat bu sözlerin hepsi e, büyük bir sempatiyle karşılanıyor ve yapılmıyor. E, onu görüyoruz ve bu e, bayağı rahatsız edici bir durum. Ben buna Türkiye'de alışığım. Yani, e, geçmişteki deneyimimden de mesela ...bir konuda böyle politik bir şey değil... ...böyle bir teknik konuda... Bir, ...siyasetçilere bir şey söylediğiniz zaman... ...aklı başında bir şey söylediğiniz zaman... E, ...onlar hayır demezler... ...evet deyince de tamam yapacaklar diye zannediyorsanız... ...en yani büyük hatayı yapmış olursunuz... ...çünkü yapamazlar... ...yapmazlar demiyorum ayrı bir mesele... ...yani o dediğinizi beğenmiyorum dersiniz ...yüzünüzde söyler o ayrı bir konu... ...fakat ondan sonra... E, ...olayları bu şekilde... ...kanalize eden... E, ...bir baskı geliyor... Ve bu baskı sadece ilgili şirketlerden geliyor olsa kırılabilirdi. Yani benim o konuda birçok kimseden ayrılıyorum. Ee, yani filan şirket çok güçlü o yüzden kongreye baskı yok. Kongreye esas baskı kamuoyundan geliyor. Toplumun yarısı atıyorum. Yani rakamlar çok büyük ama önemli bir kısmı. Evet, petrolü çıkarmamız lazım. Bu bizim dışarıya olan bağımlılığınızı düşür. Bu petrolü çıkardığımız zaman petrol fiyatları düşer şeklinde argümanlara kendini kaptırmış durumda orada. Başka ülkede de öyledir eminim. Ve bu yüzden bunu istiyorlar. Evet ama burada bir parantez açabilir miyim müsaade edersin? Tabii. Ee, şimdi... Bir kere bu şey konusunda yapılan son zamanlarda birkaç çok ilginç şey gördüm. Lobi faaliyetlerinin durumu hakkında yani son bilinen 2009 yılı rakamlarıyla ilgili 2400'ün üzerinde lobicisi var ve bunların büyük bir kısmı büyük şirketlerin enerji şirketlerinin, BP'nin filan lobicileri. Yani adam başına senatör başına sekizden fazla düşüyor senatör ve milletvekili. Ne kadar dışında. çok ziyaretçileri vardır. Evet. Yani bu olağanüstü bir etki, baskı tabi oluşturuyor. Ve bütün kanunları o zaman da yani mesela çok tanıdığımız Demokrat Partili filan meclisteki Önemli senatörlere de kampanyalarında inanılmaz paralar vermiş olduklarını da biliyoruz. Ama onun ötesinde çok sayıda e, bu think tank dedikleri işte düşünce kuruluşları çalıştırıyorlar. Ve bunu yani petrole ihtiyacının ne kadar yüksek olduğunu ve başka sebep, başka çözüm alternatif çözüm olamayacağını söyleyerek Medyayı da büyük ölçüde kontrol ediyorlar. Dolayısıyla bu kamuoyunun aslında şeyinin büyük ölçüde etkilenmesinin sebeplerinden biri de işte bu şirketlerin neredeyse emrinde çalışan bazı senatörler ve milletvekilleri ve bir de medya. Bu çok büyük bir problem yaratıyor demokrat şey için ve bir, bu bailout hikayesinde bankaların kurtarılmasında bir senatör söylemişti. Büyük bankalar sahibi senatonun ve meclisin, hükümetin diye. Bu durumda da BP'nin de emrinde olduğu söylenebilir hükümetin de. Çok tuhaf şeyler okuduk son zamanlarda yani. Şimdi ben bu konuda farklı görüşteyim derken bunları yatsımıyorum. İki noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bir tanesi Amerika'da bunların böyle olduğunu biliyoruz. Yani öğreniyoruz, biliyoruz dediğim. Evet. Yansıyor, basına çıkıyor, şuraya çıkıyor, buraya çıkıyor. Sebebi lobicilik düzenlenmiş bir faaliyet. O evet. yüzden de kayıtlarını, kuyruklarını bulabiliyorsunuz. Öyle kapalı kapılar ardında bilmem gizli yerlerde yapılması suç. Onun için açık yapılıyor, o yüzden de bir yerde yakalanıyor. evet. Ama aynı soruyu Türkiye'ye soralım Avrupa'ya soralım. Şüphesiz ki evet. yani Bu lobicilik e, dinlenen olay e, aslında Amerika'da tehlikeli ama hiç olmazsa izlenip yakalanabilen bir olay. Bence biz bu taraflarda çok daha öyle bizim ülkemizde çok daha fazla problem olduğunu düşünüyorum. Evet o dediğin çok doğru zaten biraz da oraya bağlamaya çalışıyordum. Kamuoyu bunu e, görüşe nasıl varıyor meselesi e, ne de yani çoğu zaman iktisatçıların yaptığı bir varsayım vardır. İnsanların tercihleri veri olduğunda işte ekonominin dengesi nasıl olur? İnsanların tercihleri verimidir? midir? Yoksa insanların tercihleri şekillendirilebilir mi? Evet. Yani i̇şte bu soru, ciddi bir soru ve anlattığın örnekleri tekrarlamama gerek yok. Apaçık ortaya gösteriyor ki insanların tercihleri belirtiliyor. Ben de bir örneği verecektim. Hı hı. Mesela bu şekilde petrol çıka, çıktığı takdirde petrol fiyatlarının ya petrolünlerin fiyatlarının düşeceği görüşünü doğru diye bir tane işte, iktisadi bilgi yok Amerika'da. Yani bunu Amerikalıların kendilerinin yaptığı çalışmalar söylüyorum. Bir kere bu e, şekilde de, e, denizden petrol çıkarmak ucuz bir iş değil. E, bu petrol çıktı diye Amerika'da petrol fiyatlarının düştüğü, düştüğü görülmemiş. Dolayısıyla insanları bu işe devam edelim petrol fiyatları düşer e, herhangi bir şekilde desteklenen bir argüman değil inanca dayalı bir argüman inşallah düşer. O argüman nereden geliyor söylediğim yerden geliyor. Bu önemli bir nokta ve e, tabiatıyla e, anlaşılıyor ki işte hükümetin de sonuçta bir yerde e, ya sen bizim menfaatlerimizi... Ulusal menfaat biliyorsun çok kullanılan bir ulusal çıkar. Çok kullanılan bir laftır. Ne olduğu da belli değildir. Ee, tehlikeye mi atıyorsun? Amerika'nın e, işte Orta Doğu'ya petrol bağımlılığını arttırmak mı istiyorsun? Falan gibi ee, böyle işte mugalataya dayalı eleştiriler ama bunlar etkili de oluyor. Demek ki şeylere hükümetleri etkiliyor. Böyle bir e, yola gidiyor. Şimdi bu işin bir yönü ama öbür yönü daha ilginç bir şey. Çünkü e, araştırma kuruluşları da güçlü yerler Amerika'da. Evet. E, yani bunların e, özel şirketler de olabilir. Yani bu işten para kazanacağını uman bir özel şirket e, BP'ye falan karşı çıkabilir. Değil mi? Fakat oraya e, kaynak aktarmada da e, bir... Problem var. Yani değil. benim şaşırdığım bir başka husus da şu oldu. Yani şaşırdım derken biraz da retorik söylüyorum aslında. Hiç şaşırtmıyor tabii artık bunca yıllık <gülüyor> tecrübe kazandıktan sonra. Ama yani bu olayın boyutları... Şimdiye kadar hiçbir şeyle kıyaslanamayacak kadar büyük hatta bir petrol uzmanı jeolog Texas Üniversitesi'nden birisinin söylediğine göre 50 milyon milyon ile 100 milyon varil arasında petrol var kaynakta ve bu bitene kadar da durdurulamayabilir deniyor. Yani bunun o zaman 10 yıllarca sürebileceğinden bahsediliyor şimdi artık tamamen petrol rezervlerinin tükenmesine kadar bu bir. Ve fışkırma şu anda durdurulsa bile deniyor bir de ikincisi. Ki hiç böyle bir ihtimal yok. Çünkü BP'nin hazır olmadığı, teknolojik olanaklara sahip olmadığı da maalesef... ...palavra oldu onların da ortaya çıktı. Çok e, tuhaf, yani çerçöple e, doldurmak gibi yöntemler kullandı çünkü. Ve sökmedi. Ama şu anda durdurulsa bile e, bunun... Kuşaklar boyu en az iki kuşak boyu nesil boyu devam edeceği bunun e, toksik kimyasal e, etkilenme deniyor buna. E, denmiyor da daha doğrusu onu da ilan etmedi. İşte hem deniz hem de karada yaşayan canlılar üzerindeki etkileri 50 yıl filan sürecek deniyor 50-60 yıl. Şimdi bu durumda hala bir olağanüstü hal ilan edilmemesi BP'ye karşı ciddi bir soruşturma da. Açılmaya yeni yeni başlanıyor ki çok düşündürücü yani. Mesela soruşturmanın başına da gene petrol sektörüyle ilgili önemli birini, ciddi ilişkileri olan birini getirmişler. Ve maalesef Enerji Bakanı Stephen Chu'nun da daha 2007 yılında 500 milyon dolar gibi büyük bir araştırma fonunu da BP'den elde etmesi gibi de yani en azından çıkar çatışmasını akla getiren ilişkiler var. Dolayısıyla durum belki şaşırtıcı ama aynı zamanda da çok endişe verici yani. Evet. Yani buna buna katılmamak mümkün değil. Görebildiğimiz kadarıyla da bu işin doğru yola geçebilir Gitmesi için çok fazla uğraşılması gerekiyor. Yani daha açık söylemek gerekirse bu ülkeler arasında bazı ilkelerde birleşme olmadıkça olmayacak. Çünkü her zaman birisi ötekini gösterecek. Bak o izin veriyor, evet. o bilmem ne yapıyor gibi bir şeyler söyleyecekler. Ee, şimdi Amerika bu konuda öncülük edebilir diye düşünmüştüm bir ara yani öyle ilimsel şeydi yani Vallahi, Obama hele dedi. Obama yönetimi evet. yani onu söylüyorum yani Obama evet. yönetiminde fakat hiç olmazsa bu noktanın olmayacağı anlaşılıyor ama bir iktisadi açıdan baktığınızda bir başka sorun bütün çıplaklığıyla ortaya çıktı bu olayla da bu da bir facia şimdi bu e, bankacılık krizinde de bir facia e, şimdi her ikisinde de ee, bilim adamlarının söylediği, bulduğu şeylere bakıyorum. Yani tabii bu, bu alanı bilmiyorum sadece genel şeyler ama iktisattakini biraz daha biliyorum. Şimdi bu tür tehlikelerin olabileceğini hepsi yazmıştı abi. Evet. Bu konuda ne tür denetimin etkili olabileceği konusunda da çok literatürde çalışma var. Tabii herkes aynı fikirde değil ama hani bir kere denetim gerekir deniyor. Artı şöyle olsun diyor, başkası da böyle olsun diyor ama yani denetim hiç olmaz bırakalım falan diyen yok. Şimdi bütün bunlara rağmen bu olayları ciddiye aldığını söyleyen Amerika Birleşik Devletleri'nde çok büyük denetim aksaklıkları aksaklığın ötesine geçen evet, yolsuz, olaylar ortaya çıktı. Yolsuzluklar da çıktı Yolsuzluklarla denetliğe. vesaire. Oysa bu konuda duyarlı bir ülke imajı veriyordu Amerika öyle olmadığını söylüyor. Yani Amerika'da bunu boş veren insanlar olabilir. O ayrı mesele de benim söylediğim sistemin bütününde tam tersi veriyordu. Şimdi bu kadar e, e, bir ters duruma düşmenin oturup düşünülmesi lazım. Çünkü bunları bulan e, bilim adamlarında neredeyse, yani iktisat için söyleyeyim, %90'ı Amerikalı. Yani yok efendim bunu Fransızlar buldu, biz de Fransızları sevmeyiz gibi bir edebiyatla da giderilebilir bir şey değil. Ayrıca da bilim adamı bunu bulduysa hangi milletten olduğu da önemli değil. Yani bunlar bu dar tartışılmış, iddia edilmiş ve epeyce de geniş kabul görmüş şeyler. Şunu demek istiyorum. Yani müdahale etmeyelim bu tür olaylarda diyen görüşlerin toplam içinde ağırlığı çok düşük. Evet. Müdahalenin efendim. biçimleri konusunda tabii görüş farklılığı da doğal olarak var. Ona bir şey demiyorum. Şimdi bunun da e, kökeninde bu bilim dallarının az gelişmişliği yatmıyor. Ben onun üzerinde asılarda duruyorum. Yani ne e, doğa ile ilgili olan çalışmalarda ne iktisatta bilim o düzeyde değil. Ama siyasal sürece gelince bunu sulandıran bir şeyler ortaya giriyor. Şimdi bu e, demokrasinin işleyişindeki bazı sorunlardan da kaynaklanabilir. Yalnız otokratik rejimlerde de parlak sonuçlar alınmadığını da hatırlatayım. Tabii. Ee, Ama yani... yani soruşturma, cezai soruşturmayı da gerek. En az 11 kişi öldü ve bir de müthiş bir hastalanmalar başladı şimdi temizlik işçilerinde. Ve onunla ilgili de pek çok haber okumaya başladım. Ama şey demiş ki mesela BP'nin Başı Tony Hayward bu işte 4,5 milyon dolar da primlerle falan almış sadece 2009 yılındaki gelirinin bir kısmı 4,5 milyon dolarmış. Ben artık eski hayatıma dönmek istiyorum sizden çok ben halletmek istiyorum dedikten sonra bu işi bu zehirlenenler oldu demişler işte hastaneye kaldırılanlar onlar da yiyecek zehirlenmesi olmuştur herhalde. Başka bir sebep yok. Biz iyi çalışırız diyerek çok aslında küstah bir tavır sergiliyor. Ama aynı zamanda mesela bir oradan birisiyle konuşma fırsatı bulmuşlar. Çünkü basınla da ilişkisini kesmiş durumda BP, öyle anlaşılıyor. Yoksa işten atarız diyorlar konuşursanız. Ve mesela hastaneye kaldırılan bu temizlikte çalışan insanların Elbiselerini alıp BP hastanede ve şey yapmış e, kimyasal e, yani e, hastane giysileri giydirmişler hemen giysilerini de yok etmişler. Yani kimyasal zehirlenmenin de yok etmeye çalışıyor diyor. En azından iki kişi böyle konuşmuş. Şimdi burada e, bir e, yine bir ters bir şey söyleyeyim. İlk e, Dikkat edersen otoritelerin davranışı, yani güçlü bir devletin olduğu bir ülkenin davranışında büyük bir e, aksama var. BP ile ilgili şüphelerin üzerine git Yeterince gitmiyor hiç olmazsa. Evet. Bu ortaya çıkıyor. Fakat kızdığımız piyasalar daha iyi davrandı. Hmm. BP'nin hisse senetleri tepe evet. taklak aşağıya düştü ve şimdiye kadar herhalde Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti'nin BP'den almayı düşündüğü tazminatın kat ve kat üstünde bir zararı birkaç gün içerisinde BP'nin hisselerindeki düşüşle ortaya çıkardığı şey evet, Yani astronomik bir yani rakamdan... Yani piyasayı savunmak istemem ama <gülüyor> <gülüyor> bu kadar, bu da fena değil yani. Biraz önce abi söyledi, 60 küsur milyar dolarlık bir zarara uğradığı haberi evet. vardı. Büyük evet. bir rakam yani, evet. Yani tabii bundan şunu yanlış anlaşılmasın. Yani bu bak demek ki piyasalar e, cezalandırıyormuş. O halde de, denetleme yapmaya gerek yok sonucu çıkmaz. Çünkü denetleme olayın olmaması için yapılan bir şey. Evet. E, olay olduktan sonra piyasadaki işte e, hisse senedi alıp satanların olayı fark etmesi, kızması e, insani bir davranıştır. Gayet doğaldır ama olay olduktan sonra olur. Nereden bilecek yani bütün bu anlattıkların içerisinde olayı örtme e, ...yalan söyleme davranışları... ...çok önemli olduğunu söylüyor ama... ...piste senede alan insan uzman değil ki... nereden bilsin onu ama ortaya çıkınca... ...işte gördüğün gibi ceza vermiş oldu. Tabii bu ceza aslında... ...çok ağır bir cezan bir yandan... ...tabii bizim için hani telaffuzu bile zor rakamlardan bahsediyoruz ama... E, hani ...iki çeyreklik karı gibi bir şey... ...üç aşağı beş yukarı BP'nin de. E, bu tabii şöyle düşünmemiz lazım... BP herhangi bir şekilde köklü bir e, e, politika değişikliğiyle kamuoyunun kazanamazsa bu devam eder. Evet. O zaman e, ceza büyük olur. E, tabii bu haliyle BP bunun altından kalkabilir ya, herhangi bir şirkette kalkabilir. Ama buraya bu, Şimdi o zaman tabii sorulması gereken soru şu: e, piyasayı övmek isteyenler övebilir tabii ama piyasa bile bunu böyle cezalandırdığı halde sorumlu. ...otoriteler niye hareket etmiyor? Yönetici mi buluyor? Evet, bu çok haklı ve meşru bir soru bence ve... ...giderek de büyük bir öfkenin yükseldiğine dair... ...önemli gazeteciler gitmeye başladı Güney Eyaletleri'ne... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...Amy Goodman oradaydı demokrasinin ağdan... ...sonra da işte Dar Mal şimdi gidiyor bir dalgıçla... ...beraber Matt ile... ...Mark pardon... Ve onların ortaya koydukları büyük bir öfkenin yükseldiği, ekonominin mahvolduğu, yani özellikle bu şey öyle karides filan konusunda Mayıs en önemli aymış. Yani hasat mevsimi Mayıs, Haziran ve Temmuz'muş ve hiçbir şey alamıyorlar şimdi. Yıkıldık, bittik diyorlar yani. Ee, evet. Öyle gözüküyor ve bir şey söyleyeyim. Amerika'da e, şeyi... E, e, düşündüğümüz zaman e, e, Amerika'nın e, Bu denizlerin Amerika için önemini Hiç de öyle küçümsenecek bir şey değil e, e, Bu denizlerden Amerika'nın elde ettiği e, Şey e, Sadece Ticari balıkçılık geliri Yani e, 103 milyar dolar civarında has, hasılat kazanç değil yani toplam hasılat miktarı 103 milyar dolar olarak tahmin ediliyormuş. Bu New York Times'ta çıkan bir e, yazıdan e, ve e, e, okyanusla ilişkili turizm faaliyetleri evet. ama geniş olarak alıyoruz her şey bir arada yani oteller moteller filan 2 milyon kişiye iş veriyor. Evet. Şimdi e, hani işi iktisadi olarak da düşündüğümüzde hani bıraktık öbür tarafı ki bırakamayız ama e, o, bunun vereceği zarar önemli. Demin senin söylediklerinle bir araya geldiği zaman bu zararın ha orayı temizledik tamam haftayı açarız bunları diye düzelmeyeceği balıkların da tekrardan ortaya çıkmayacağı da anlaşılıyor. Yani bunun zaman içerisindeki toplamını aldığınız zaman çok büyük bir darbe. Evet, Sadece iktisadi kısmını söylüyorum. Ve hala ulusal bir plan bile yok bununla ilgili hükümetten evet, çok e, şaşırtık. Yani biz o zaman arada hep senden de konuşmuştuk. Ben bazen çok kızıyordum bizim hükümetlere geçmişte yapmıyorlar, etmiyorlar diye. Sanki başkaları yapıyormuş gibi düşünüyordum. Demek ki doğru <gülüyor> Peki çok teşekkürler. Ben de sana. teşekkür ederim. Hasan Ersalli, ekonomi notları.